Avrupa'da evlatlıkla ilgili farklı bir durum var. Şimdi orada bir şekilde ailesinden kopartılan çocuklar, devlet onları alıyor, Almanya veya başka bir devlet alıyor evet. onları ve onları evlatlık olarak birilerine teslim ediyor. Ve o teslim ettiği birileri Müslüman da olmuyor çoğu zaman. Müslüman olmadığı gibi bizim İslam'da, ahlakımızda, dinimizde, imanımızda en ahlaksız sayılan şeyleri de yapabiliyor o insanlar. Ee, ve o insanlara teslim edildiği zaman o insanlar da o çocukları Müslümansa kendileri gibi yetiştiriyor. Ee, ahlakları bozuksa kendileri gibi yetiştiriyorlar. Ve bunun bir sebebi de oradaki Müslümanların o çocuklara sahip çıkmak için bir çaba sarf etmemesi. Şimdi siz bana Sahipsiz sordunuz. Sahipsiz kalıyorlar yani. Sahipsiz kalıyor. Evlatlık caiz mi dediniz. Ben de kurallarına göre ona bakılabilir dedim. Ama bazen evlatlık caiz değildir şeklinde bir fetva verilince böyle tafsilatına, detayına girmeden böyle bir cümle kullanılınca oradaki Müslüman kardeşlerimiz çok şuurlu, bilinçli Müslüman kardeşlerimiz var Avrupa'da. Onlar da Hoca Efendi'den bunu dinleyerek yarın bir gün böyle bir çocuk karşılarına çıktıklarında evlatlı kalmak için bir çaba sarf etmiyorlar ve o çocukları kime teslim etmiş oluyorlar? Biraz önce ifade ettiğimiz gibi dinsiz, imansız, ahlaktan yoksun insanlara teslim etmiş oluyorlar. Peki o çocukların vebali kime ait? Oradaki Müslüman, Müslüman kardeşlerimize ait. Dolayısıyla Avrupa için özellikle söylüyorum. Böyle bir durumun cari olduğu, yürürlükte olduğu bir yer için söylüyorum. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz sakın ola kendilerine böyle bir şey teklif edildiği zaman geri durmasınlar. O çocuklara sahip çıksınlar. Hatta kendileri bir adım atmak yerine, kendilerine teklif edildiğinde kabul edip etmemeleri yerine bizatihi kendileri bu kurumlara, bu kurumlara başvursunlar. Müslüman evlatlarını gavurlara bırakmasınlar. Hatta hocam şöyle bir şey olabilir mesela evet. benim aklıma bir şey geldi. İlla ki hem Müslüman hem de gayrimüslim çocuklar da belki teslim ediliyor. Mutlaka. Bizim Müslümanlar gayrimüslim çocukları da azalardı. Onları da İslam fıtratı üzerine zaten evet. henüz ergenliğe gelmemişlerse evet. falan. Kesinlikle Daha çok doğru belki. söylediniz. Çünkü biz inancımız Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam El mevlud yüledu alel fitrah. Yani doğan her çocuk İslam'ı kabul edecek bir fıtrat üzerine Cenabı Hak <gülüyor> yaratıyor. Dolayısıyla gayrimüslim evladı bile olsa onu alıp hı hı. onun Müslüman olarak yetişmesini temin etmekten dünyada yapılacak daha büyük bir hayır var mı? Bu hususa dikkat etmelerini rica ediyorum kardeşlerimizden. Çok sağ olun. Teşekkürler.